Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma bat. Ulumul Kur'an derslerimize devam ediyoruz. Bugün 5. kitabımızın 5. bölümümüzün 6. çeşidine geldik. Manalarla ilgili konuları işliyoruz hükümlerin kendilerine taalluk ettiği manalar. En nev'u sâdis 6. çeşit 6. kısım el-mücmelu 6.'sı mücmeldir dedi. Mücmel de lafzın ifade ettiği manalardan bir tanesidir ve bunun üzerine hüküm bina edildiği için usul ilimlerinin konusudur. Peki nedir mücmel? Okuyorum beyti. 112. beyti okuyorum. Ma lam yakun biwadihi'id dalale kel Qur'i iz beyanuhu bisunne. Ma lam yakun biwadihi'id dalale kel Qur'i iz beyanuhu bisunne. Ma lam yakun olmayandır. Biwadihi'id dalale. Delaleti açık olmayandır. Yani lafızın manaya delaleti açık olmayana mücmel deniyor. Kel Qur'i Kur'u lafzı gibi. Hayız da olabilir. Temizlik de olabilir. اِذْ بَيَانُهُ بِسُنْنِ Onun beyanı sünnet ile açığa çıkar. Mücmel, Arap logatında اَجْمَلَ يُجْمِلُوا اِجْمَلًا Cem anlamına geliyor. Bir şeyi toplamak, bütün hale getirmek, toplu olarak ele almak. Buna mücmel deniyor Arap logatında. Logat olarak da. Sılahtaki anlamına gelince, silahta mücmer <gülüyor> burada bir tane manasını verdiyim. Məlum yəkun bir vadi hiddelele. Lafsın manasına delaleti açık olmayan lafızlara mücmer deniyor. Veya başka bir ifadeyle şöyle de söyleyebiliriz: Ma lem yadullafzuhu ala manahu lafzının manasına delalet etmediği kelimelere, lafızlara mücmeldir diyebiliriz. Evet. Bir kelimenin Arap lügatında mücmel olması bazı sebeplere bağlıdır. Yani bazı sebepleri kendinde bulundurduğu zaman o kelime mücmel olur. Bunlardan bir tanesi nedir? İştiraktır. Yani bir kelimenin müşterek olmasıdır. Bir kelimenin birden fazla manada müşterek olup, bu manalardan hangisine delalet ettiğinin açık olmamasıdır. Yani Araplar bir kelimeyi vada ettikleri zaman o kelimede iştirak gözetmişler. Aynı kelimeyi aynı anda birden fazla anlam için vada etmişler ve kullanımda da hem onun için kullanılmış, hem de bunun için kullanılmış. Haliyle o kelime varit olduğu zaman bu anlamlardan hangisi için kullanıldığı tam belli olmadığından ötürü bu kelime mücmerdir. İkincisi bu sebeplerden bir başka e, sebep herhangi bir lafzın keyfiyeti ve sıfatıyla ilgili kişinin bilgi sahibi olmaması da onu mücmel lafızlardan kılar. Yani asla lafızın manası açıktır. Lafızın kendi manasıyla ilgili bir problem yoktur. Fakat nasıl tatbik edileceğine dair e, senin bilgin yoksa eğer bu da lafızı mücmel kılan sebeplerden bir tanesidir. Mesela diyelim ki namaz gibi. Yani herhangi bir Arap namaz kelimesini okuduğu zaman, salat kelimesini okuduğu zaman ne anlama geldiğini biliyor. E, Lafızın kendi manasına delaleti açıktır. Fakat nasıl icra edileceği, bunun keyfiyetinin nasıl olduğu, kaç vakit olduğuna dair Bilgi sahibi değiliz. Bu cehalet o lafzı mücmel olan lafızlardan bir tanesi haline getirir. Bazen hazıf yani bir cümlenin içerisinde varit olan bir hazıf bir kelimeyi mücmel hale getirebilir. Nasıl mesela şimdi örneğin bazı fiiller var. Bu fiiller harfi cellerle beraber anlamları değişiyor. Ne fiili gibi mesela? Ragabe fiili gibi. Ragabe fiilini fi harf-i cer ile beraber kullandığımızda, ragabe fi kişi ona rağbet etti, ona istekli oldu anlamına geliyor. An ile kullandığımız zaman, ragabe anhu ondan yüz çevirdi, ona karşı ilgisiz oldu anlamına geliyor. Şimdi ragabe fiilinin herhangi bir harf-i cer kullanıldığını düşünün, o anlama da gelebilir, bu anlama da gelebilir ve ikisi de birbirine zıt anlamlar bunlar. Sebep ne burada? fiilin anlamının kendisiyle açığa çıkmış olduğu harf-i kendisinden hasfedilmesi sebep bu. Bu sebepler bir lafzı mücmel hale getirebilirler. Peki, mücmel olan bir lafızla karşılaştık diyelim. Hangi sebepten olursa olsun fark etmez. Mücmel olan bir lafızla karşılaştık. Ne yapmamız lazım? Mücmel olan lafızı beyan edecek olan lafız gelmediği müddetçe mücmel olan nasıl amel? edilmez. Yani ister Kur'an, Kur'an'daki bir mücmel lafzı açıklasın, açıklığa kavuştursun. İster sünnet Kur'an'da varit olmuş olan bir mücmel lafzı açıklığa kavuştursun. Fark etmez. Fakat mücmel lafzın beyanı olan e, mübeyyin dediğimiz açıklığa kavuşturan nas gelmediği müddetçe mücmel nas ile amel etmek caiz Değildir. Niye? Çünkü bu ihtimal ile amel etmektir. Yani iki ihtimal var. Sen bunlardan birini seçmek zorundasın. Ee, bu iki tane ihtimalden birini seçmek zorundasın. Seçtiğin ihtimal Allah'ın rızasına muvafık da olabilir. Olmaya da bilir. Bu ihtimal ile amel olduğundan dolayı bu doğru değildir. Onun için açıklayıcısının mutlaka gelmesi lazım. Bu mücmer lafızlar. El-Nav'u s 7. nur el muavvelu olan lafızlar okuyorum 113. beyt. an zahirin ma biddelili nuzila kel lillahi huvel laz'u an zahirin ma biddelili nuzila kel yedi, lillahi huvel laz'u an zahirin zahirinden ma delili delil ile nuz ile inilirse yani zahirinden vazgeçilirse lafzın ilk akla gelen anlamından vazgeçilirse delil ile ne gibi örnek kelliye bi el gibi lillahi Allah için huve o u ile tevil edilmiştir. Müellif eş'ari olduğu için batıl bir örnek vermiş olduğu tevile o da Allah'ın el sıfatının e, Tevül edilmesi gibidir dedi. Bu batıl bir örnektir diyebiliriz. Tevül ne demektir? Muevvel olan lafızlar. Arap loğatında bir lafız ıtlak edildiği zaman eğer insanın aklına iki tane mana geliyorsa veya ikiden fazla üç dört mana geliyorsa bir lafız söylendiği zaman bu manalardan ilk akla gelen İlk anımsanan, lafızın ilk çağrıştırdığı anlam buna ne diyoruz? Zahir anlam diyoruz. Mesela ben sana el dediğimde, burada örnek verdiği için onun üzerinden gidelim. Ben sana el dediğimde senin aklına birçok mana gelebilir. El. Birincisi nedir? Bu elin birinci manası. ilk akla gelen mana budur. El. İkinci manası ne gelir? Aklına nimet gelir. Mecazi kullanımdan ötürü değil mi? Geçen de örnek vermiş, eli uzun dediğimizde iş bitirmek gelebilir mesela. El demiş olduğumuz zaman yardım gelebilir e, misal. Ama hiç kimseye ilk el dendiğinde kimsenin aklına önce nimet gelmez. Kimsenin aklına önce minnet gelmez. Kimsenin aklına önce iş bitiricilik gelmez. Ne gelir? Bu gelir herkesin aklına. İşte lafız ıtlak edildiğinde lafız ile ilgili oluşan manalardan ilk mana zahir manadır. Buna zahir diyoruz. Bu ikinci manalar, yani ikinci, üçüncü, dördüncü sırada akla gelen manalara, bunlara da bu evvel manalar deniyor. Tevil edilmiş olan manalar deniyor buna. Peki tevil ne demektir? Tevil daha önce de söyledik, Arap lugatında. A'la yaûlu evlen, kökünden geliyor. A'la yaulu evlen, bunun aslı da raca'a yercihu rucu'an. Fiiliyle aynıdır. Yani dönmek. E fiiliyle aynıdır. Neye dönmek peki? El-rucu'u ilel-asıl. Bir şeyin aslına döndürülmesi, bir şeyin özüne döndürülmesi anlamındadır. Bu lügattaki anlamıdır. Tevil kelimesinin lügattaki anlamıdır. Istilahta tevil kelimesinin anlamı, daha önce de söylemiştik. Üç tane tarih içerisinde, üç farklı anlamda kullanılmış tevil kelimesi. Birinci anlamı, Tefsirle eş anlamlı olaraktan kullanılmış. Yani eski alimler bu ayetin tevili dediklerinde kastettikleri şey bu ayetin tefsiridir. E, i̇kinci anlam olaraktan usul fıkıhçıların ve kelamcıların kullandığı anlam vardır. Bizim kitabımızda görmüş olduğumuz anlamdır. O da nedir? Gerektirici bir delilden ötürü lafzı zahir anlamından sarf edip zahir olmayan anlamına yorumaktır. Yani bir lafız var, 3-4 tane farklı manası var. Sen onu ilk akla gelen anlamına yormuyorsun. ikinci üçüncü anlamına yoruyorsun. Niye? Çünkü bir delil var. Onu gerektiren bir durum söz konusu. Bundan dolayı yapıyorsun. Bu da ikinci anlamıdır dedik. Tevil'in üçüncü anlamı ise, Kur'an ve sünnetteki kullanımına bakılarak tevil ile ilgili geliştirilmiş olan anlamdır. Selefteki kullanımıyla alakalı. O da neydi? Demiştik ki eğer Herhangi bir nas'ın içerisinde emir veya nehi içerikli bir ifade varsa yapın, yapmayın gibi bunun tatbik edilmesi, fiile dökülmesi o nassın tevhül edilmesidir. Eğer nas'ın içerisinde haber varsa yani bir şeyin haber verilmesi söz konusuysa haber verilenin vuku bulması onun tevhülinin vuku bulması yerine gelmesidir. Örnek olarak buna neyi vermiştik? Ayşe annemizin sözünü vermiştik. سَبْحِسْمَ رَبِّكَ الْعَعْلَى ve benzeri ayetler indiğinde dedi Ayşe annemiz, Peygamberimiz rükûsunda سُبْحَانَ رَبِّيَ Azim derdi. Secdeye gittiği zaman da سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَعْلَى derdi. Peki ne, ne için bunu yapardı Peygamberimiz? Kur'an-ı Kerim'i tevil ederdi dedi. Bir de kıyametle ilgili şeyler var, ayet-i kerimeler var. Hel يَنْظُرُونَ illa تَعْوِيلَهُ Onlar kıyametin kopmasını mı bekliyorlar? vuku bulmasını mı bekliyorlar?" dedi Allah. Bunu da ne kelimesiyle ifade etti? Tevil kelimesiyle ifade etti. Demek ki haber verilenin vuku bulması, onun tevili yani hakikatinin, özünün, asının açığa çıkması demek. Biz bu manalardan usul ilimlerinde genelde hangisi üzerinde konuşuyoruz? İkincisi üzerinde konuşuyoruz. Gerektirici bir delilden ötürü lafzın zahir anlamından lafzı sarf edip, zahir olmayan ikincil, üçüncül anlamlarına Lafızın hamledilmesidir meselesini konuşuyoruz Evet şimdi e, bu şeyle alakalı olaraktan Tevil ehli sünnetin yanında haktır yani gerektirici bir delilden dolayı lafzı zahirinden sarf etmek e, ehli sünnetin yanında haktır fakat ehli sünnet tevili iki kısma ayırmıştır bir sahih Tevil demişlerdir Bir de fasit Tevil demişlerdir Sahih Tevil nedir? Gerçekten bir nas'ı zahiri üzere anlamamıza engel olan başka bir nas vardır. Bundan dolayı nas'ı nas ile tefsir etmek, nas'ı nas ile yorumlamak e, babından buna te'vilun sahih demişler, sahih olan te'vil demişler. Bir de insanların delil olmaksızın kendi hevalarına uymak için veya kendi uydurdukları bir takım kaideleri ayetler üzerine tatbik edebilmek için Ayetleri zahirinden saf etmeleri vardır. Buna da fasit tevil demişlerdir. Bozuk tevil demişlerdir. Çünkü burada delili delile delil ile yorumlamak yoktur. Burada delili heva ile, delili arzularla, delili uyduruk kaidelerle tevil etmek ve yorumlamak söz konusudur. Mesela örnek olarak sahih tevil'e neyi örnek verebiliriz? Allah azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ İzâ kumtum, ila Salati الصَّلَاتِي فَقْسِلُوا ve وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى اَخِرِهِ Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman abdest alın diyor Allah Azze ve Celle. Bunun zahirinden biz ne anlıyoruz bu şeyin ayeti kerimenin zahirinden? İlk anlamış olduğumuz mana şudur. Her namaza kalkan adamın abdest alması gerekir. Hangi namaz olursa olsun. Namaz için ayağıya kalktığında abdest alması gerekir. Bu birinci anlaşılan. İkinci anlaşılan nedir bu ayet-i kerimeden? Namaz kılmak için değil, ayağı kalktığımız zaman abdest almamız e, gerekir. Yani namazın kendisi için değil. Bilakis namaz için ayağıya kalktığımız zaman abdest almamız gerekir. İki tane lafzın zahirinden anlaşılan şey budur. Ama biz Allah Resulü'nün sünnetinde bakıyoruz ki Allah Resulü her namaz için abdest almamıştır. Allah Resulü her namaz için abdest almamıştır. Yine biliyoruz ki Allah Resulü her ayağıya kalktığında ayağıya kalkar kalkmaz e, abdest almamıştır aynı zamanda. Sen Allah Resulü'nün bu fiillerini alıp bu ayet-i kelimenin zahirinden e, görünen veya akla ilk gelen mana Murat değildir dediğin zaman ne yapmış oluyorsun? Delili delil ile yorumlamış, delili delil ile tevhül etmiş oluyorsun. Veya mesela Allah Azze ve Celle diyor ki, وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. Kur'an okuduğunda Allah'asın. Ayet-i kelimenin zahirinden ne anlıyoruz? Kur'an'ı okuyup bitirdikten sonra, okuman sonlandıktan sonra "Auzu billahi mineşşeytanirracim" de. Ayetin zahirinden bu e, anlaşılıyor. Fakat biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden biliyoruz ki Aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra değil, Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamadan önce e, istihaze getirildi. O zaman sen ne diyorsun? Diyorsun ki her ne kadar zahiri bitirdikten sonra yapılmaya delet etse de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması başlarken yapmaya delet etmiştir diyorsun mesela. Veya mesela buna neyi örnek verebiliriz? Ee, Bir ayet okuduk diyelim, Nesullah fe فَنَسْيَهُمْ Zahiren ayet şunu söylüyor, nisyan dediğimiz zaman, nisyanın bazı anlamları var, unutmanın anlamları var. İlk akla gelen anlam nedir? Bir şeyin akıldan gitmesi, bir şeyin unutulmasıdır. İkinci anlamı nedir? Bunun bir şeyi terk, terk etmek anlamı var. Ama itlak edildiğinde insanların aklına gelen ilk anlam, bir şeyin unutulmasıdır. نَسُوا اللّٰهَ Onlar Allah'ı unuttu. فَنَسِيَهُمْ Allah da onları unuttu. Akla ilk gelen anlam Allah'ın unutkan olması. Haşa Allah'ın unutmasıdır. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette Allah diyor ki وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا Senin Rabbin unutkan bir Allah değildir. Senin Rabbin unutacak değildir. Bu ayeti kelimeden kast edilenin akla ilk gelen unutmak olması mümkün değildir diyorsun. Çünkü Allah bu manayı nefretmiştir. O zaman nedir? Onlar Allah'ı unutular, hatırlarından çıkardılar. Fenes Yahum Allah da onları terk etti. Diyorsun. Nereden çıkardın bu şeyi, bu manayı? ikinci bir ayet-i kerimeden, konuyla ilgili varit olmuş olan ikinci bir ayet-i kerimeden çıkardın. Veya mesela diyelim ki Allah Azze ve Celle diyor ki ayet-i kerimede, Huwa <gülüyor> Ma'akum, Eyine Ma'kuntum. Siz nerede olursanız olun. Allah sizin ile beraberdir diyor mesela ilk mahiyet lafızından insanın aklına gelen, mahiyetin birçok anlamı var, beraberliğin birçok anlamı var. Ama insanın aklına ilk gelen anlam şu mudur yardım, mesela ben seninle beraberim demek sana yardım yardım edeceğim korkma bu konuda yanındayım beraberim dediğimizde bunu anlıyorsun. Fakat Ali Mehmet'le beraberdir dediğinde ilk aklına yardım geliyor mu? Destek vermek geliyor mu? Hayır yan yanadırlar, bitişik beraber gidiyorlar anlıyorsun. Haşa bu ayetten kast edilen zahir anlam. Allah insanlar nerede olursa olsun zatıyla onlarla beraberdir. Hazır ve nazırdır. Onlarla beraber mi anlamı var? Hayır. Çünkü başka ayetlerde Allah azze ve celle diyor ki Ar -rahmanu ala Rahman arşa istiva etmiştir diyor. bu da sünnette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın semada olduğunu semada olan Allah'ın kendisine güvendiğini ve insanların da güvenmesi gerektiğini veya Peygamberimizin sahabeleri Allah semada yedi kat arşının üzerinde benim nikahımı kıydı dediklerinde biz ne anlıyoruz? Buradaki maiyyet, zati bir maiyyet, zati bir beraberlik değil. ilmiyle görmesiyle, işitmesiyle, kuşatmasıyla Allah'ın kullarıyla beraber olmasıdır. Ama bunu nasıl söyledik biz? Bunu başka deliller var olduğundan dolayı böyle olduğunu söyledik. Eğer bu başka deliller olmasaydı Allah'ın her yerde kullarının yanında olduğuna iman etmek vacip olurdu o zaman. Çünkü asıl olan e, kelamı zahiri üzere anlamaktır, zahirine hamletmektir gibi. Bunlar hepsi nedir? Gerektirici başka bir delilin varlığından ötürü lafzı zahiri üzere anlamayıp başka anlamına yormaktır. Peki tahrif nedir? Veya tevili fasit nedir? Burada verdiği örnek, örnekte olduğu gibidir. Allah'ın eli vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. Allah'ın eli vardır. Bunlar ne diyorlar? Bunlar da diyorlar ki, el madem ki hem el anlamına geliyor, hem nimet anlamına geliyor, hem yardım anlamına geliyor, biz buradaki eli yardım ve nimet anlamına yoralım. Allah'ın yardımı onların ellerinin üzerinedir gibi söylüyorlar. Fakat bu yapmış oldukları şeyin adı tevil değil, bunun adı tahriftir. Çünkü bunu gerektirecek bir delil yoktur. Ne diyorlar? Onlar delil olarak şunu söylüyorlar. Bizim delilimiz vardır diyorlar. Leyse kemislihi şeyun ve huves semiul basir. <gülüyor> Hiçbir şey Allah'ın misli gibi değildir. O Allah işitendir. O Allah görendir diyorlar. Bizler ne diyoruz? Diyoruz ki sizin bu deliliniz sizin lehinize değil. Sizin aleyhinize hüccettir. Çünkü delilinizin sizin anlayışınıza göre delilinizin sonu ile başı birbirini nakz ediyor. Yani Allah'ın eli var desek kulların da eli var. Allah'ı kullara benzetmiş oluruz sözü. Ayetin sonunda Allah işitir diyor. Kullar da işitir. Nasıl ki sen diyorsun Allah'ın işitmesi kulların işitmesi gibi kulakla değildir. Nasıl ki sen diyorsun Allah'ın görmesi, kulların görmesi gibi gözle değildir. Hakeza Allah'ın eli de kulların eli gibi etten, kandan, kemikten bir el değildir. Görmesi şanına yakışan bir görme olduğu gibi, eli de onun şanına yakışır, şanına yakışır bir eldir demen gerekir. Peki bunların aslında tevil etmesinin temel sebebi nedir? Bu nasları aslında leyse kemislihi şey un değildir. Yani tevül etmelerindeki temel gerekçe bu değildir. Temel gerekçe, bunlar önce Allah'ı kafalarında teşbih yapmışlardır. Teşbih yaptıktan sonra da Allah'ın kafalarında oluşturduğu portreye uymadığını görünce, böyle bir Allah olmayacağını düşününce, bu sefer Allah'ın sıfatlarını tevül etmişlerdir. Yani mesela Fahreddin Razi Esas Takdis kitabında niçin tevül ettiklerinin gerekçelerini anlatırken, bir yerde şöyle bir ifade kullanıyor. Ee, diyor ki bu nasları biz zahiri üzere kabul edersek eğer işte sağ tarafında eli olan, iki tane gözü veya da tek bir tane gözü olan, işte baldırı olan, ayakları olan hani peygamber diyor ya ayağını cehennemin üzerine koyar, ayakları olan, Böyle asla bir insanın kendi ilahına yakıştıramayacağı sıfatlar ortaya çıkar diyor. Yani ne yapmış Fakreddin-i Razi sapı? Önce gözünde bir Allah çizmiş. Yani çok belli bir şekilde, tafsilatlı bir şekilde anlatıyor zaten. İşte sağ, sol tarafında el yok, sak tarafında sadece el var. Haşa ve kella. İşte gözleri var, işte ağzı var, dili var, ayakları var, baldırı, baldırı var. Kim sana böyle bir Allah olduğunu söyledi ki? Sen tabii ki kendi kafandan böyle bir Allah potresi çizersen, haşer vekerla özürlü bir insana benzetirsen karşındakini de tabii ki diyeceksin ben Rabbimi bu kötü çirkin suretten tenzih ediyorum. Her tevilci aslında teşbihçidir aynı zamanda. Yani her tevilci aslında teşbihçidir. Önce Rabbini bir şeylere benzetir. Ondan sonra benzettiğine yakıştıramadığından dolayı da Rabbini tekrardan tenzih etmeye çalışır. Bu sefer birinci yanlışını telafi ederken daha büyük bir yanlışa düşer. Yani önce benzetir. Bu zaten bir başlı başına e bir yanlış. Allah düşünülür mü? Allah'ın zatı bir şeye benzetilir mi? Haşa haşa haşa ve kella. Çünkü senin hafsalanda bulunan hiçbir kelime ve suret Allah'ı ifade etmeye yetmez. O senin aklında olanları yaratandır. Sen onu yarattığıyla onu nasıl onu anlamaya, anlatmaya çalışacaksın? Mümkün de. Önce benzetir. Tam hata etti. Ne etseydi iyi olurdu. Hani tövbe etseydi, bu yol yol değildir deseydi, yok. Bu sefer de o Allah'ın ispat ettiği sıfatları tane tane reddetmeye başlıyor. Onun için her teşbih tevilci aslında teşbihçidir. Önce teşbih yapar, sonra tevil, sonra da tevil yapar. O zaman ne yapmak lazım? Burada verilen örneğin batıl bir örnek olduğunu söylemek lazım. Kaldı ki zaten mesela burada verilen tevil Lafzın zahiri manasını siz, lafzın geçtiği bütün yerlere tatbik ettiğiniz zaman sorunsuz bir sonuç çıkar ortaya. Ama tevil edilen manayı siz tatbik ettiğiniz zaman her yerde aynı sonucu vermiyorsa orada problem var demektir. Mesela örnek. Nisyan Allah için kullanıldığında sen her yerde terk anlamı <gülüyor> verebilir misin? Verebilirsin. <gülüyor> Senin Rabbin unutkan değildir. Kast edilen Allah'ın onları terk etmesi kendi hallerine bırakmazdır. Ama sen diyelim ki ele nimet dedin. Ele nimet. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اِد۪يهِمْ Allah'ın eli onların ellerinin üzerinedir. Yani Allah'ın nimeti, iyiliği onların üzerinedir. Tamam. Peki bu ayeti nasıl tatbik edeceksin sen buna? مَا مَنَحَكَ أَنْتَسْشُدَ لِمَا خَلَقْتُوا بِيَد۪ي Ey iblis sen benim ellerimle yarattığım e, kuluma... Seni secde etmekten alıkoyan şey nedir? Nimet manasına yor bakalım nasıl bir mana çıkıyor orada Benim nimetim ile yarattın. Yeryüzünde Allah'ın nimeti olmaksızın yaratılan bir beşer var mı? Yok. Adem'in ayrıcalığı ne o zaman aleyhisselam? Allah herkes seni de dünyaya getirmesi bir nimettir. Beni de dünyaya getirmesi bir nimettir. Bak buraya tatbik edemesin. Veya onlar dediler ki Allah'ın eli kapalıdır. Bilakis onun iki tane nimeti de açıktır. Niye Allah'ın iki tane mi nimeti var? Sadece yani ve تَعُدُّوا نِعْمَتَ la لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini فَبِأَيِّ أَلٰئِ رَبِّكُمَا تُكَذِبًا Bu mantıka göre biz Allah'ın nimetlerini sayabiliriz. Doğru mu? Yani tevil edilmiş olan lafzı siz diğer cüzlerine tatbik ettiğiniz zaman ortaya e, düzgün bir sonuç çıkıyorsa eğer tamam demek ki bu delile göre yapılmış bir tevildir. Ama siz birine tatbik ettiğinizde oluyor, birine tatbik ettiğinizde olmuyor ise o havaya göre yapılmış olan bir tevildir onu anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi sekizinci bölüme geldik. Ennawu Usamino el Mefoum. Mefhum. İsterseniz ben bunu okumadan önce biraz anlatayım. Bu biraz karışık bir konu çünkü. Anlattıktan sonra okuyup anlamaya çalışalım bunu. Şimdi bu mefhum konusu ne demek? Ee, keyfiyyetu, delaletil lafzi alal mana Yani aslında bu işin başlığı bu. Lafzın manaya nasıl delalet edeceği meselesi veya nasıl delalet ettiği meselesi demek. Mefhum meselesi. Evet. Şimdi bu lafzın manaya delaleti ile alakalı iki tane yol var. Lafzın kendi manasına delalet etmesinin iki tane yolu var. <gülüyor> Tabii bu bizim kitabımız Cumhur ulemanı usulüne göre anlatıyor bu konuyu. Hanefilerle Cumhur bu konuda farklı yaklaşımlar sergilemişler. Biz de mütekellimin denilen usulcülerin yani Cumhur'un önceliğini şafi, Şafilerin yaptığı Usule taksime göre anlatacağız. Bir mantık vardır, mantık. Bir de mefhum vardır. Bir mantık vardır, bir de mefhum vardır. Mantık ne demek mantık? Netakanın ismi mef'ulu. Öyle değil mi? Nutk edilmiş olan. Nutk edilmiş olan. Eğer herhangi bir hüküm, Nass'ın, ayetin ve hadisin içerisinde nutk edilerek, altı çizilerek zikredilmişse, buna ne diyoruz? Mantuk diyoruz. Eğer herhangi bir hüküm, Nas'ın içerisinde zikredilmemesine rağmen, biz onu harici karineler ile anlıyorsak, buna da mefhum diyoruz. Yazdınız mı? Tamam. Şimdi başa alıyorum dinleyin beni yazdıysanız. Şimdi bizim elimizde bir tane nas var. Tamam. Nasımızı okuyoruz. Bakıyoruz ki mesela örnek e, veriyorum. Allah Azze ve Celle bize dedi ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَاً ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَعَا Yetimlerin mallarını zulmen yiyenler karınlarını ateş dolduruyorlar. Yazmayın durun yazdıracağım zaten. Önce anlayalım meseleyi sonra yazacağız. Şimdi ben diyorum ki yetimlerin mallarını onlara zulmederek yemek haramdır dedim. Bu bir hüküm mü? Söylediğim bu hüküm. Hüküm. Doğru mu? Nereden çıkardım peki ben bu hükmü? Okuduğum Nisa suresinin ilgili ayetinden çıkardım. Peki benim çıkardığım hüküm lafız olaraktan ayetin içinde zikredilmiş mi? Edilmiş Yetimlerin mallarını zulmen yiyenler karınlarına ateş dolduruyorlar. O varsa demek haramdır. Buna ne diyoruz? Mantuktur diyoruz. Çok güzel. Peki mesela ben diyorum ki misal. Yani yetimlerin mallarını saçıp savurmak da haramdır diyorum. Yetimlerin mallarını ateş vurup yakmak da hiç bir gerekçe yok. Canım sıkıldı. Benzin döküp ateş vurup yakmak da haramdır diyorum. Nereden çıkardın bu hükmü? Nisa suresinin ilgili ayetinden çıkardın. Peki ayetin içerisinde yetimlerin mallarını yakmak haramdır. Yetimlerin mallarını saçıp savurmak haramdır gibi bir ifade geçti mi? Duydunuz mu böyle bir ifade? Yok. Neyle çıkardım peki ben bunu? Dedim ki Allah yetimin malını telef etmeyi haram kılmışsa ister bu yemek yoluyla olsun, ister bu yakma yoluyla olsun, ister bu saçıp savurma yoluyla olsun hepsi aynıdır. Çünkü burada gaye nedir illet? yetimin malını muhafaza edip zalimlerin elinde heder olmasına, telef olmasına engel olmaktır. Bu ikincisine ne diyoruz o zaman? Mefhumdur diyoruz ha. Harici bir karineyle bunu anladık. Anlaştık burada değil mi? Buraya kadar tamam. Şimdi mefhum da kendi arasında iki kısma ayrılır. Yazalım. Bundan sonrasını da yazalım. Mefhum da kendi arasında iki kısma ayrılır. مفهوم الموافقة بدأ مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة بدأ مفهوم المخالفة طم مفهوم الموافقة Nas'ın içerisinde zikredilmeyenin, Nas'ın içerisinde zikredilenle ortak illetlere sahip olmasıyla elde edilen hükümdür. Nas'ın içinde zikredilmeyen, zikredilene muvafakat ettiğinden ötürü, uyum sağladığından ötürü buna mefhumul muvafakat edilmiştir. Mefhumul muhalefe ise, Nas'ta zikredilen sıfat, şart, sayı, gaye gibi kayıtlardan birinin son bulmasıyla ortaya çıkan hükümdür. Şimdi okuyun bir yazdığımızı, herkes kendine bir okusun yazdığını. Şimdi en başa dönüyorum tekrardan. Elimizde bir nas var. Nas'ın içerisinde bir hüküm zikredilmişse lafız olarak buna ne diyorum? Mantık diyorum. Nutık edildiğinden dolayı. Nas'ta zikredilmemiş. Fakat ben harici bir kalineden bir hüküm çıkarıyorsam ortaya buna ne diyorduk? Buna mefhum diyorduk. Bunu bir kenara koyduk. Şimdi mefhumu kendi arasında iki kısma ayırdık. Mefhumul muvaffaka bir de mefhumul muharefe. Mefhumul muavaka ne demek? Nasta zikredilmeyen hüküm, nasta zikredilenle ortak bir illete sahipse, buna ne diyoruz? Zikredilmeyenle zikredilen birbirine muavakat ettiğinden, uyum sağladığından dolayı mefhumul muavakat diyoruz. Çok güzel. Örneğimiz neydi? Mesela örnek bizim örneğimiz, inna lazine akuluna amwal al yata ma zulmen, inna mayakuluna Ben dedim ki size orada Yetimlerin mallarını zulmen yemek. Haramdır dedim. Bu mantıktur dedim. Peki burada mefhumul muvafaka nedir? Mefhumul muvafaka şudur. Yetimlerin mallarının yenmesinin haram kılınmasındaki illet, yetimin malını koruma altına almak, zalimlerin elinde heder olmasına engel olmaktır. Bunu yaksa da adam aynı illet var mı? Var. Satsa da adam aynı illet var mı? Var. O zaman saçmak, savurmak, yakmak, satmak yetimlerin malını Hepsi haramdır dediğimde buna ne diyoruz? Merfûl muvâfakat diyoruz. Peki mefhumu muhalefene? Yetimlerin mallarını zulmen yiyenler. Şimdi ben zulüm burada bir kayıt mı? Zulüm burada bir kayıt da. Şimdi ben sana diyorum ki mefhumu muhalefe neydi peki? Nastazik edilen kayıtlardan birinin son bulmasıyla ortaya çıkan hükümdü. Ben diyorum ki bir adamın evinde bir yetim yaşıyorsa ve adam ona zulmetmek için değil, sadece çok zorlandığı için malları birbirinden ayırmak hem kendi malından hem de yetimin malından yiyorsa, bu haram değildir diyor. Buna ne diyoruz? Mefhumul muhalefe, zulüm kaydı son bulunca ortaya çıkan hükme mefhumul muhalefe diyoruz. Mesela ben diyorum ki Allah dedi ki وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَ. Anana babana of deme ve onları azarlama dedik şimdi. Mantık ne burada mantık? Mantık. Anneye, babaya of deyip azarlamanın haram olması. Doğru mu? Çünkü bu nutuk edilmiş. Peki mefhum ne bu ayeti kerimede? Mefhum şu. Mefhumul muvaffakkayı önce söyleyelim. Bir insan anne babasını dövmesi haramdır dediğimde ben. Doğru mu hüküm mü bu? Doğru bir hüküm. Peki ne bunun adı usul fıkıhta? Mefhumul muhafaka. Çünkü ofun yasaklanmasının illeti anne babaya eziyet etmektir. Doğru mu? Hı. Dövmek hatta daha beter eziyet olduğundan ötürü Buna mefhumul muvaffaka deniyor. Hatta eğer bu yani susulanın illeti konuşulandan daha öndeyse buna kıyasul celil deniyor bir de aynı zamanda. Yani kıyasul evla veya kıyasul celil deniyor. Peki burada mefhumul muhalefe ney? Mefhumul muhalefe. Yani kişinin müşrik olan anırola itaat etmemesi Tüm muamele var burada, iyi muamele, Mevul Muhalefet. Yani Onların azalmayacak durumda e, değil de normal bir off demek, yani azalmayacak, inkar etmek durumda değil de. Yani nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> evet, nasıl olacak doğru. Sorunun cevabı şu, her nasla Mevul muhalife olacak diye bir kayda yok yani. Sorunun şeyi bu. Sorunun cevabı şart değil. Her Nas'ta mefhumun 3 kısmının olması da şart değil. <gülüyor> mefhumul muhalefe. Şimdi mefhumul muhalefe neydi? Eğer Nas'ın içerisinde vasıf, şart, adet, gaye gibi herhangi bir e, kayıt zikredilmişse bu kayıt ortadan kalktığında ortaya çıkan anlamdı. Mesela ben sana dediğim zaman uzun Ali geldiğinde ona ikram et. Uzun Ali geldiğinde ona ikram et. Mantuk burada ne Ali'ye ikram etme. Doğru mu? Mefhumu'l muhafaka burada ne? Ali gördüğünde de ona ikram et. Çünkü burada mesele e, Ali'ni Ali Ali varsa, mevcutsa ister gör onu, ister o gelsin, fark etmez ona ikram etmek var. Peki mefhumu'l muhalefeni uzun olmayan Ali gelirse ona ikram etme. Çünkü uzun kaydı var ya burada. Kayıt düştüğünde kısa Ali geldi mi peki ikram edecek mi? Yok. Kısa Ali'ye ikram yok. Çünkü burada bir şey var. İşte buna mefhumu'l muhalefe. Mefhumul muhalefe deniyor. Umuyorum anlatabilmişimdir inşallah. Evet. Şimdi okuyorum. Beyitlerimizi okuyorum. Evet. Burada zaten mefhumul muhalefenin dördüne de örnek verecek. Tek tek ayetleri söyleyeceğim inşallah. Orada daha iyi anlaşılacaktır diye umuyorum. Muafiqun men tuqahû ke'uffin ve minhû zûte fil vasfih muafiqun mantuquhu ke uffi ve minhu zuta khalufin fi'l wasfi muafiqun mantuquhu mantuquna ne örneğinde olduğu gibi ke uffin örneğinde olduğu gibi yani benim anne babayı dövmek haramdır dediğimde buna ne diyorum mefhumul muvafaka diyorum niye çünkü mantuk ile aynı illet'e sahiptir Bundan ötürü bu mantığına ki ufin ee, Örneğinde olduğu gibi. Mefhumul muvafakayı anlatıyor. Yani e, onlara öf bile deme ayetinde anne babanı dövmenin haram olması mantığına muvafık olan mefhumul muvafakadır. Ve minhu yine mefhumdandır. Burada zaten bize mantuku anlatmıyor. Burada sadece bize mefhumu anlatacak. Ve minhu mefhumdandır. Ney? ذو تخالفين. Mefhumu muhalefet. Muhalefet sahibi olan e, demek. Nerede? Fil vasfi. Vasıfta. Yani cümlede bir vasıf sıfat zikredilmişse. Ve mithluze. Bunun gibidir aynı. Şartun. Şart. Ve gayetun. Gayet. Yani hatta gibi bir şeyin zikredilmesi gayet. Adet. Bir de adet. Bu üçü de aynı sıfat gibi e, bir lafzı mefhumul muhalefe kapsamının içerisine dahil eder diyor. Şimdi bize tek tek bunların örneklerini verecek. Bir örnek. Vebeul fasik li'l wasfi varet. Fasıkın getirdiği haberi açıklığa kavuşturun ayeti mefhumul muhalafettir ve vasıfa örnektir, sıfata örnektir. <gülüyor> Niye? Ya eyuhellezina amenu in jaakum fasikun bi nabe'in fetebeyenu. Ey iman edenler, bir fasık size bir haber getirdiğinde onu açıklığa Kavuşturun. Şimdi, bunu bölelim mi üç parçaya? Mantuk, e, muvaffakat, bir de muhalefet. Buradan mantuk nedir? Mantuk. Fasın getirdiği haberi açıklığa kavuşturun. Doğru mu? Mantuk bu. Muvaffakat, mefhumul muvaffakat nedir? Fasık gibi adalet sıfatını yitirmiş ve insanlar tarafından güvenilmeyen, kafir olur, başka bir sebep olur, tanımadığımız biri olur, emin olmadığımız biri olur, Bunların haberlerini açıklığa kavuşturmak. Niye? Çünkü burada illet bir, ta ki bilmeden bir kavme eziyet etmeyelim diye. Fasıh için söz konusu olduğu gibi hiç tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar için de söz konusudur. Peki mefhumul muhalefet nedir? Adil olan biri size haber getirdiğinde onu açıklığa kavuşturmadan kabul edin. Bak ne oldu? Ayette zikredilen bir kayıt ki o da sıfattır. Son bulduğunda ortaya çıkan hükme mefhumul muhalefet diyoruz. Bu birinci örnek in اِنْ كُنَّ اُوْلَاتُ حَمْل۪ينَ Peki şarta örnek nedir? Şayet hamile olurlarsa ayeti kerimesi. Bu Talak suresinde bir ayeti kerime. Allah diyor ki اِنْ كُنَّ اُوْلَاتُ حَمْل۪ينَ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ اِنْ كُنَّ اُوْلَاتُ حَمْل۪ينَ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ Hamile olurlarsa onların nafakalarını onlara verin diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada mantık ne? Hamile kadınların nafakalarının verilmesini zorunluluğu. Doğru mu? Mefhumul muhafakat, e ne peki burada? Hamile olmasa bile bir kadın yardıma bakıma muhtaçsa, gidecek hiçbir yeri yoksa, sokakta kalacaksa, imkansızsa Müslümanın onun da boşadıktan sonra nafakasını vermesi gerekir. Çünkü illet bir, illet orada. Peki burada mefhumul muhalefe ne? Eğer bir kadın hamile değilse boşadıktan sonra ona nafaka verme zorunluluğunuz yoktur. Niye? burada bir şart var in kunne ulatu hamli. Şayet onlar hamile olurlarsa, o zaman hamile olmazlarsa bizim onlara nafaka verme gibi bir zorunluluğumuz yoktur diyebiliriz. Bu da mefhumul muhalefetin şart örneği. Üçüncüsü ne peki? Wa gayatun gayet ee, kaydı caet bi nefihi li yani helali nefi etmekle gelen ayettir. Helal li gelen ayettir. Hangi ayet bu? Lizeu ciha qabl nikahi Başkasıyla evlenmeden önce kocasına haram olduğunu, helal olmadığını söyleyen ayetin kelimedir. Ne demek bu? Neyi anlatıyor burada? Bakara suresi 230'u. Bizim daha önce tefsirini gördüğümüz. Fe in tallakaha tahillu lehu min ba'du hatta yankihu Şayet karısını boşarsa Dedi Allah Azze ve Celle. فَلَا Ona helal olmaz. Ne zamana kadar? Gaye neresi? Hedef ne zamana kadar? Hatta تَمْكِحَ زَوْجًا غَيْرَبُ Başka biriyle evleninceye kadar. Ne yaptı burada? Allah Azze ve Celle bir sınır koydu, bir hudut koydu. Dedi ki biri karısını üç tarakla boşar ise o kadın bir daha birinci kocasıyla evlenemez. Ne zamana kadar peki bu? İler ebet mi? Hayır. Bir başkasıyla evlenir ve daha sonra ondan boşanırsa o zaman evlene bir, buradaki hatta ne getirdi bize? Kayıt getirdi. Peki biz buradan mefhumul muhalefet çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz. Nasıl? Başkasıyla evlenmediği müddetçe kadın birinci kocasına helaldir ve asla ona helal olmaz diyebiliriz. Veya mesela biz diyoruz ki وَكُولُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَتِ Siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyiniz içiniz dedim ben. Şunu çıkarabilir buradan mefhum muhalefet olarak? Siyah iplik, beyaz iplikten ayrılınca artık yemek içmek haramdır. Tabi ki bak siyah iplikle beyaz bir ayrılıncaya kadar yiyin diyor Allah. E buradan kaldır o kaydı o zaman ayrıldıktan sonra o nokta bittikten sonra artık senin yemen içmen sana yasaktır. Buna ne diyoruz? Mefhumul muhalefet diyoruz. Son neyi verdi bize? وَكَفَّ مَانِينَ لِعَدِّينَ اَجْرِهِ Ejlini almak için 80 taneyi saymak dedi. Neyi kastediyor? Bu da bu da mefhumul adettir. Allah Azze ve Celle, Nur suresinin girişinde ne diyor? Ve Lәzīnә yәrmūnә lәmūhsanatī, vәlәm yәtū bәr4әt šuhađa, fәjlıđū 80 jlıđa. Namuslu iftali kadınlara zina iftirasında bulunup da sonra 80 tane e, estafrla, dört tane şahit getiremeyenlere ne yapın? 80 tane sopa. Vurun. Ben buradan şunu çıkarabilir miyim? 81 tane vurmak haramdır. 79 tane vurmak da haramdır. Çıkarabilir miyim bunu? Çıkarabilirim tabii ki. Mefhumul muhalefet bu. Eğer Allah burada bir adet zikretmişse bunun bir mefhumu var demektir. <gülüyor> Ve ben diyebilirim ki burada mantık nedir? E, iftira atana 80 sopa vurun. Doğru mu? Mantık budur. Peki e, mefhumul, muvaffaka. mefhumul muvaffaka nedir? Buna dair şu an bir şey söylemeyelim. Yanlış bir şeye girmeyelim. Örneğimiz şeriata aykırı bir örnek olmasın. Ama mefhumul muhalefet nedir? Onu biliyoruz. 79 tane vurmak da yasaktır. 81 tane vurmak da yasaktır. 80 tane ecil almak istiyorsan, şeriata muvaffakat etmek istiyorsan, 80 taneyi vuracaksın. Orada, orada duracaksın. Bu da mefhumul, ee, mefhumul adet deniyor buna da. Mefhumul muhalefetin kısımlarından, bu da onun örneklerinden bir tanesiydi. Evet. Buraya kadar benim anlatamadığım <gülüyor> ya da sizlerin e, anlamadığı bir şey var mıdır? Dur. Tamam, bu ilk beşte en muhtemel bize kelifi il beyanı bir ayet ezürcü. Siz Müslüman mısınız? Bir ayet, bir um, ben de çıkıyorum. bir sünnet diye yazıyor. E, Kuruun beyanı da ayetle değil zaten. Kuruun beyanı da sünnetle gelmiş. Yani onu düzeltebilirsiniz. Şu <gülüyor> e, mefumu muhalife gelende şeyle yani akıllı veya işte düşünceyle mesabetli ikincisi yani mefumu muhafaka da işte. Kur'an sünneti iyi bilmekle mi sabit olur? Yani bu ikisine neyle sabit olabilir? Evet, evet. Aslında bu <gülüyor> yani bu soru, bu konu e, ben burada istediğim ki konuyu anlayın sadece. Yani, e, çünkü bu tip konularda genelde şöyle e, usul fıkıh kitaplarında konunun tafsilatına giriyorlar. Fakat konunun özü kaçıyor. Bu sefer özele biz yabancılar için söylüyorum. Konunun özünü anlamadığımız için konunun tafsilatı da bize şey geliyor artık. Böyle e, a, tuhaf veya da gereksiz bilgiler gibi geliyor. Ben burada istedim ki konunun şeyini anlayın. Konunun özü nedir onu anlayın. Şimdi bu mefhumla alakalı şöyle söyleyebiliriz. Mefhumul muhalefetle ve mefhumul muvafakat zaten mantık gibi değildir. Yani ikisinde de kişinin şeriatın kalan diğer naslarıyla ilgili çok geniş bir bilgiye sahip olması gerekir. Çünkü ikisi de kıyas babındandır. Yani ikisi de kıyas babındandır. Kıyas babından olduğundan dolayı da senin yapmış olduğun kıyasın veya yapmış olduğun iştihadın. istersen iştihad der. Ben kimisi kıyas rey, Üç ayrı <gülüyor> isimde kullanılmış. Üçünün de şartları var. Öyle değil mi? Mesela seni iştihad edebilmen için konu hakkında nasıl olmaması lazım? Rey sahibi olabilmen için konu hakkında nasıl olmaması lazım? Mefhum özellikle mefhumul e, mantık, mefhumul muhalefet birinci derecede Mefhumul muhafakat da ikinci dereceden kişinin şeriatın o konuya dair bütün naslarını kuşatmış olması lazım ki nasa rağmen kişi içtihat etmesin. Örnek verelim mi bunlara istiyorsanız daha iyi anlaşılsın diye? Böyle mi? Tamam. Mesela açlık Nisa suresinden ayet okuyoruz. Diyor ki Allah azze ve celle: "Ve iza darabtum fil ardi felesa aleikum junahun en taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum siz yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin sizi fitneye düşürmesinden korkarsanız namazı kısaltmanızda sizin üzerinize bir beis yoktur dedi. Şimdi sen de geldin dedin ki ben bu ayet-i kelimeyi aldım burada mefhum var. Doğru mu? Nasıl mefhum var? Şayet şart var. Kafirlerin sizi fitneye düşürmesinden korkarsanız demek ki emniyet durumunda seferde namazlar kast edilmez. Asana mefhumul muhalefetle ortaya çıkan bir sonuç. Sen bunu söylediğin zaman ama şunu bilirsen bunu söylemesin. Aynı soruyu biri geldi Ömer'e sordu, Müslüm rivayet etti. Ömer radıyallahu anh dedi ki ben de aynı soruyu gittim peygambere sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o yani seferde namazın kısaltılması Allah'ın size tasaddukudur ve onu Allah'tan kabul ediniz dedi. Sen bu hadisi bilmesen ne yapacaksın? Ee, emniyet halinde namaz kısaltılmaz demek. Veya mesela bir örnek daha vereyim. <gülüyor> Nahl suresinde e, ayetin başını muhtemelen yanlış söylüyor olabilirim. Onu söyleyeyim. Huvellezî sahhara lekumul minhu lahman Doğru mu? Ana sabih. minhu lahman O Allah size denizi musahhar kıldı. Ondan لحم <gülüyor> تري diye. لتأكل منه لحم تري Şimdi bu ne anlama geliyor? Allah'ın denizleri bize musakhar kılmasına illeti, söylüyor illeti ondan taze et yiyesiniz diyedir dedi. Sen şimdi desen ki taze et dışında hiçbir et denizden çıkan yenmez. Çünkü Allah'ın bize bunu meşru kılmasının sebebi zaten taze et yiyelim desen ne olur? Nas ile sabit olmuş olan helalleri haram konumuna getirirsin. Doğru mu? Uhlletlene el meyiteteni demen. Bize iki tane meyte, iki tane de kan helal kalındı. tahuru Denizin suyu temizdir, yiyeceği yeceği helaldir dedi Allah Resulü. Çünkü imkân babından, minnet ve nimet babından söylenmiş olan şeylerde mefhumul muhalefet olmaz. Bu bir kural mesela. Adil meristem nasları. Genel nasları toparlamışlar, e bunu söylemişler. Bir örnek daha verelim, bununla alakalı. Mesela, şimdi bir tane aklı evvel çıktı dese ki, örnek veriyorum. Men kena yüminu billahi wal yumil akhiri, fliyakul khayran, evliyasmut. Kim Allah'a ahiret gününe inanıyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Yani Allah'a ahiret gününe inanmayan da istediği kadar istediği kadar boş boş konuşsun. Dese mesela. Ya da dese ki boş konuşan adam Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiştir. Yani mefhumla böyle çıkıyor ortaya. Boş konuşan adam Allah'a ve ahiret gününe iman iman etmemiştir. Çıkıyor. Sen ne diyorsun burada? Diyorsun ki hayır. Teşvik cihetiyle konulmuş olan kayıtların hiçbir tanesinden mefhumul muhalefet çıkmaz. Teşvik. Kişiyi teşvik etmek. Amela karşı onu ısındırmak için eğer bir kayıt konmuşsa. Kayıtta burada mefhum gözetilmemiş. Sadece teşvik gözetilmiş. Bu şey olmaz diyorsun. Bundan mefhum olmaz diyorsun. Mesela Arap lügatında bu usulde de var. Elfazun haraca makracel galip. Yani bazı lafızlar vardır. Umumun içinde bulunduğu hali ifade etmek için söylenmiştir. Yoksa kayıt olsun diye değil. Misal verelim buna bir tane. Haraca makracel galib. Ya imellezine amenu la teekulur riba Ey iman edenler kat kat olan faizi yemeyin, şimdi sen çıksan desen ki la تَأَكُولُ riba أَدْعَافًا مُضَاعَفًا Demek ki kat kat olmazsa mesela iş bankası yüzde üç veriyor, yüzde üç faiz yenebilir. İşte Akba, Akbank yüzde altı veriyor, yenebilir. Çünkü yüzde yüzün üstüne çıkmamış desen. Bu Araplar yaşadıkları dönemde اَدْعَافًا مُضَاعَفًا faiz yediklerinden dolayı Allah onların durumunu ifade etmek için söylemiş. Ey iman edenler siz de bu müşrikler gibi insanlara zulmedip insanların malını kat kat faizle yemeyin diye. Bunlar hepsi bize neyi gösteriyor? Ee, özet olaraktan söyleyecek olursak ee, mefhum babı iştihat babıdır. Mefhum babı bazı bölümlerinde kıyas babıdır. Mefhum babı rey babıdır. Haliyle kişi konuya dair naslara vakıf olmadığı zaman eğer mefhumdan yola çıkarak bir hüküm söylerse batıl Batıla düşmüş olur. Hanefiler niye mefhumla muamele etmiyorlar? Bu problemlerden dolayı. Hanefiler mefhumu delil olaraktan kabul etmiyorlar. Cumhur-i ulema kabul ediyor. Ama ne diyor Hanefilere? Diyor ki biz sizin endişe olarak gördüğünüz endişelerin hepsini haklı buluyoruz. Onun için bunlara dair biraz önce zikrettiğim ve benzeri kayıtlar koyuyoruz. Bu kayıtlara riayet edilerekten mefhumla amel edilebilir. Ama bu kayıtlara riayet edilmezse mefhumla amel edilmez diyorlar onlar da. Ama soru güzel bir soru oldu. Mefhum ihtiyat babından olduğu için naslar bilinmeden mefhuma gidilmemesi lazım. Evet. Başka var mıdır? Vaakhiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.